Nuh Suresi Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi, Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin.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 çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele veddi, süva'ı, yevusu, ye'uku ve nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular.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 İman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır.''